1789 numaralı konu, Abdullah bin Mesud radıyallahu anha'ın nasihatleri, İbni Mesud radıyallahu anha şöyle buyurmuştur, Ben ne dünyası ve ne de ahireti için çalışmaksızın boşu boşuna duran kişileri sevmem, İbni Mesud radıyallahu anha şöyle buyurmuştur, Sakın herhangi birinizin gecesini yerinden bile kımıldamaksızın, gündüzünü ise böcekler gibi oradan oraya sıçrayarak geçirdiğini görmeyeyim, İbni Mesud ra şöyle buyurmuştur, Dünyanın duruşu gitmiş geriye tortusu kalmıştır. Bugün ölüm, her Müslüman için bir hediyedir. İbni Mesud, radıyallahu anha, şöyle buyurmuştur. Dünya, yağmur sularının biriktiği çukur gibidir. Onun saf kısmı gitmiş yalnızca tortusu kalmıştır. İbni Mesud, radıyallahu anha, şöyle buyurmuştur. İnsanların hiç hoşlanmadıkları şu iki şey, yani ölümle fakirlik, ne kadar güzel şeylerdir.